5. remz Madem Celceluti'ye vahy ile Peygamber Ali sallatu vesselam'a nazil olmuş ve Allamul Gayub'un ilmiyle ifade mana eder. Hem madem Celceluti'ye Ekıt Kevkebi ve tukadu siracun nuri" fıkralarında manayı mecazi ile o kasidenin hakikatını ispat eden Risale-i Nura sarihan ve onun 13 ehemmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber "Fe ya hamilel ismi allazi celle kadruhu"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 Hazine-i Esrar olan Bismillahirrahmanirrahim ile başladım. Ruhum onun ile o hazineyi keşfetti diyerek, sair işaratın karinesiyle bir manai işari ve bir medlul mecazi suretinde Risale-i Nur'un Bismillah'ı hükmünde ve Fatiha'sı ve Besmelesi ve Bismillah'taki büyük sırrın hakikatini beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli birinci söz namında olan Bismillah Risalesine ima, belki remz,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 bir vakil veya bil Fethi ve Nasr esrat fikrasiyle 29. mektubun bir kısım esrar hurufu Kur'aniyeyi beyan eden Rumuzhati semaniye namında sekiz küçük risalelerin en mühimleri ve Fethi Mekke ve Fethi Şam ve Fethi Kudüs ve Fethi İstanbul gibi çok fütuhat İslamiyeden gaybi haber veren sure i İza en asrullahi vel Fethunun esrarını beyan ile Kütuhhate İslamiyenin pehlivanı olan Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazarı dikkatini celbeden Feth ve Nasr risalesine hem sureyi fet'in en mühim ve en ahir ayetin beş vecih ile icazını beyan ve ispat ile kahramana İslam Hazreti İmamı Ali'nin radıyallahu an nazar dikkatini celbeden gayet kıymetli olan Ayeti Feth risalesi namındaki küçük bir risaleye ima belki işaret eder itikadındayım.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 Fıkrasıyla ile 28. lemma da ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a işaret etmekle beraber Sure-i Nur'daki Ayetün Nur'un Risale-i Nur'a işaretine işaret eder ve madem ekit kaukebi bil ismi nuren mana ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk ediyor elbette diyebiliriz ki bu fıkranın akabinde bi'acin ehujin celmahujin celaletin Celilin celceleyyutin cemâhin temehracet, Bita'dâdi ebrûmin ve simrazin ebramin, Ve behreti tibrizin ve ummin teberraket. Fıkrasıyla Risale-i Nur'un bidayette 12 söz namında iştihar ve intişar eden 12 küçük risalelerine eqit kevkebî karinesiyle bu fıkradaki 12 süryani kelimeler onlara birer işarettir.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 ekıt kevkebi fıkrasıyla ahir zamanda Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister ve bidayette 12 risaleden ibaret bulunduğundan yalnız 12 risalesine işaret ediyor. İkinci defada, tükadü siracün nuri fıkrasıyla daha sarih bir surette Risale-i Nur'u Med sena ile göstererek tekemmülüne işareten umum sözleri ve mektupları ve lemaları Remzen haber verir hem on iki söz namı ile çok intişar eden o küçücük risaleler, bu fıkradaki kelimeler gibi birbirine ismen ve sureten benzedikleri gibi, bedi manasında olan Celcelutiye kelimesine mutabık olarak, her biri gayet bedi bir tarzda, güzel bir temsil ile büyük ve derin bir hakikati Kur'aniye'yi tefsir ve ispat eder. Eğer bir muannid tarafından denilse, Hz. İmam Ali radıyallahu anhu bu umum mecazi manaları irade etmemiş.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 külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, Celcelutiye Celuti'ye olmak cihetiyle, hakiki sahibi Hazreti İmamı i̇mam da Ali'nin radiyallahu anh, üstadı olan Peygamber-i Zişan'ın aleyhissalatü vesselam, külli teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelali'nin ihatalı ilmi, onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta benim hususi ve katî ve yakin derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki, müşkilat-ı azime içinde,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 bu keramet aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayet-i ilahiye gibi Rabb-ı in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsiz olmaz. 7. remz. Hazreti İmam Ali radıyallahu <gülüyor> an nasıl ki ve bil ayetel مِنَ eminnî minel fecet ve bi يَا fakajin ma mahmetin ya ilahana ve ''Hurufun libehrâ min alet ve teşâmehat, ve ismi asâ Musâ bihid zulmetun celet'' diye birinci fıkrasıyla yedinci şua'a işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile âli bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. dokuzuncu Arabî Lem'a'ya dahi işaret eder. 2. fıkrasıyla ismi azam ve sekine denilen esma-i sitte-i meşhurenin hakikatlarını gayet âli bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lemayı takip eyleyen 30. Lem anamında nükte-i esma risalesine bi esmâikel husna ecirnî mineş şetet cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akabinde risale-i takip eden 31. lemanın birinci şuâı olarak 33 ayeti Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretatını kaydedip hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye Hurufun Libehramin Alat ve Tşamahhat kelimesiyle işaret edip Derakap ve İsmu Asa Musa bihi Zulmetun Celat kelamıyla dahi Risale-i Hurufiyeyi takip eden ve El Ayetül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriye'den terkük ve asay Musa namını alan ve asayı Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asayı Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bilayetil kübra kelimesiyle 7. şüa'a işareti kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile El Hak risale i Nur'un ayetül kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabi bulunan 29. lemaya bu kelam, müstetbeatü terakib kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyle ise İmam Ali radıyallahu anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaratın karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarz-ı ibareyle ima ederek, lemaların en parlağının tehlifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için mana-i mecazi ve mefhumu işariyle Hazreti Ali radıyallahu anh kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bile kübra eminni minel fecet yani Ya Rab beni kurtar eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde İdam ve uzun hapis tehlikesi içinde tehlif edilen 29. Lema'nın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam, zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu An dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. Lema namında ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak,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 ve madem başta bedaetu bi bismillahirrahmanirrahim bi ila keşf asrar bi risalelerin başı ve birinci söz olan bismillah risalesine baktığı gibi kasemi Camii muazzamın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan son lem alara ve şualara hususan bir ayet Kübra-i Tevhid olan 29. Lemay-i harikay Arabiye ve Risale-i Esma-i Sitte ve Risale-i İşarat-ı u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şu'a,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 30. lemmayı takip eden İşaratü Hurufu Kur'aniye risalesine takdir edip işaretle tasdik ediyor. Ve asmu asa Musa bihi zulmete cellet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde asay Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini senâkarena remzen gösteriyor gibi bir tarzı ifade eden bila perva hükmediyoruz ki Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh, hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın, insafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manayı ı işari ve medlülü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi,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 hâlık Rahimime Rahîm'ime yüzbinler şükrolsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmari başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakarane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir.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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا